...arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Peşimizde biri var. Altıncı ve son bölüm. Yazan Mary Higgins Clark, Radyoya uygulayan Nuran Devrez Yöneten Asuman Korat Efekt Metin Mağdur <Gülüyor> Oynayan sanatçılar Anlatan Can Gürzap Steve Peterson Çetin Tekindor Sharon Martin Derya Baykal Neil Peterson Bora Veziroğlu Hugh Taylor Oytun Şanal Art Tegger Boskurt Kuruç Glenda Perry Sema Aybars Uysaler Roger Perry Muammer Çıpar Marion Wobler Elçin Şanal Ronald Thompson Toprak Sergen Mrs. Thompson Macide Tanış Buck Körner İstemi Betin, Bill Luft Nurtekin Odabaşı Operalördeki Ses Zafer Akyol Görevli Aktan Günal Polis Kurtuluş oldu. Birinci adam Cüneyt Tezcan, ikinci adam Ali İpin, bir ses Mesut Ertuğrul. Steve Peterson'in karısı iki buçuk yıl önce öldürülmüştür. Olayı gören oğlun Neil de geçirdiği şokun etkisiyle hastalıklı ve mutsuz bir çocuk olmuştur. Katil olarak yakalanan Ronald Thompson da suçsuz olduğunu iddia etmiş ama tanıklar ve geçmişindeki pürüzler yüzünden mahkeme katil olduğuna karar vermiş ve Ronald'ı idama mahkum etmiştir Steve uzun bir üzüntü ve yaz döneminden sonra Sharon Martin adında çok güzel ve yetenekli bir kıza aşık olursa da Neil'in bu evliliği istemediğini bildiği için Sharon'a evlenme teklif edemez Sharon'ın Neil ile evde yalnız olduğu bir gece her ikisi de kaçırılıp New York merkez istasyonunun bodrumunda bir odaya kapatılırlar Onları kaçıran aslında Steven karısının ve dört başka kadının daha katili olan Art adında bir sapıktır. Arti, Steve'den oğlunun ve sevgilisinin hayatına karşılık 82 bin dolar fidye ister ve alır. Sharonla ile kapattığı odaya saat 11.30'da patlayacak olan bir bomba bırakır ve Arizona'ya kaçmak üzere oradan ayrılır. Ronald da aynı gün aynı saatte idam edilecektir. Polis müfettişi Hugh ve Steve, Sharon Neil'in izlerini bulmaya çalışırken... ...Ronald'ın avukatı Bob da müvekkilini kurtarmak için uğraşmaktadır. Size çay getirdim Mrs. Perry. Sağ ol Mer'in çok düşüncelisin. Şu durumda evle uğraşacak halim yok. Ah ben de burada çalışmaktan çok memnunum. Doğrusu arabamız çalındığı zaman ilk aklıma gelen... ...buraya çalışmaya nasıl geleceğim olmuştu. Evet Roger öyle bir şeyden söz etmişti galiba. Neyse ki arabamız hemen ertesi sabah bulundu. Üstelik de tamir için onca para verdikten sonra... ...eğer bulunmasaydı çok üzülürdüm. Arti çok iyi bir tamirci. Verdiğimiz paraya değdi doğrusu. A, neyse sizi meşgul etmeyeyim. Yiyecek bir şeyler ister miydiniz? Sanmıyorum Meryem Gidebilirsin. Nasıl, nasıl istersiniz? Roger dur bir dakika. ...bizim arabanın bakımını ne zaman yaptırmıştık? Ee, bir ayı geçti herhalde. Niye sordun? Arabayı bakıma bir Luft götürmemiş miydi? Evet. Tanıdığım çok iyi bir usta var. Hem başkalarından çok daha ucuza yapar demiştim. Tamam. Arabayı Bil götürmüştü ama tamirci kendisi getirmişti kapıya. Adını sorduğumda da... ...aslında adım August Rommel Taggart. Ama bana kısaca Artie derler demişti. Ee, ne var bunda? Romel. Bu ikinci dünya savaşındaki Alman generalin adı değil mi? Hani çöl tilkisi denen... Evet. Telefon eden adam da kendini Foxy olarak tanıtmıştı. Foxy yani tilki. Roger. Sesi de hatırladım. O tamirciydi. Sharon'la neyle o adam kaçırdı Roger. Evet evet tamam. Artık bütün ekiplere haber verilsin. Adamı mutlaka bulmaya bakın. Her 15 dakikada bir rapor istiyorum. Tamam. Evet. Glenda de Perlin'in dediği gibi adamın adı Artie Teger. İki buçuk yıl önce iki kadın öldürülmesiyle ilgili olarak sorgusu yapılmış ama hiçbir şey kanıtlanamadığından serbest bırakılmış. Çocuklar şimdi evine arıyorlar. Ben bakayım bizimkilerdir. Alo. Ne? Evet. Pekala söyleyeyim. Yazıyorum. Evet. Evet. Heh. Peki tamam. Ne var Hüb? Artiden yani Foxy'den haber. Telefonla yazdırmış. Para için teşekkürler. Sharon ve Neil henüz sağa. Ama saat on bir buçukta New York eyalet sınırları içinde... ...meydana gelecek bir patlamada ölecekler. Cesetlerini yıkıntılar... ...kaldırıldıktan sonra bulabilirsiniz. Allah kahretsin. Ölecekler. Demek saatli bombayla. Mesajı kime yazdırmış? Nina'nın cenazesiyle ilgilenen... ...cenaze levazım atçısını. Ekipler bütün eyalette... ...alarma geçti. Ama bu kadar büyük bir alanda ne yapabiliriz? Bil Artin'in dediklerini hatırlamaya çalış. Nereye gitmek istiyordu? Barmen onun Rot adasına gitmek niyetinde olduğunu söyledi ama buna inanmıyorum. Muhakkak gerçek niyetinden farklı bir şey söylemiştir. Bilmem. Rot adasından söz etmişti. Hatırlıyorum. Neden oraya gitmek istiyorsun diye sormuştum. Ne yani? Arizona'ya mı gideyim? Rot adasının nesi var demişti. Hemen şimdi merkeze gidiyorum. Ne olur ne olmaz, belki dili sürüşmüş, ağzından o kelimeyi kaçırmıştır. Arizona yolcularını bir bir araştırsınlar bakalım. Ben de perilere gideyim, Glenda ile konuşmak istiyorum. Tamam. Yardımcım Hank'i eve bırakırız. Telefon gelirse o bakar. Ben de en geç yarım saat içinde perilerde olurum. Sanırım Glenda periye bir teşekkür borcumuz var. Dikkat dikkat. Arizona yolcularının uçağa binmek üzere bagaj ve bilet kontrollerini yaptırmaları rica olunur. Dikkat, dikkat. Her üç çantada bagajım efendim? Hayır, şu çanta yanında kalacak. E, fakat bunun için biraz fazla büyük. Evet. Bagaja veremem. Evet. Uçak, evet. uçakta çalışmam gerek. İçinde evraklarım var. Peki efendim. Gerekirse hostes yolcu kabininde koyacak bir yer bulur. O kadarına dayanamam Onları da kaybedemem Onlardan başka kimsem yok Steve canım Bulacaklar inanıyorum Nina'nın ölümünden sonra çok acı çektim Sonra Sharon içimde taşlaşmış buzlar eridi sanki Yeniden yaşamaya başladım Çoktan öldüğünü sandığım duygular yeniden canlandı Sonra Neil Küçük zayıf suskun Neil Annesinin sağlığında o kadar neşeli Hareketli cana yakın bir çocuktu ki Steve sinirlerin harap olmuş senin Ne dersen de şimdi hemen bir şeyler yiyeceksin Marion Marion Mr. Peterson'a sıcak bir çayla bir kahvaltı tepsisi getir lütfen Hemen e, Çay hazır Mrs. Perry Hemen yiyecek bir şeyler de getiririm e, Mr. Peterson e, çayınıza süt alır mıydınız Evet biraz Yüzük O yüzüğü nereden buldun Anne, artık gitsen iyi olacak. Vedalaşalım artık. Son kez. Ronaldo, oğlam. Cesur ol. Merak etme anneciğim, merak etme. Ben iyiyim. Pap söz verdi, seni yalnız bırakmayacak. Senin için dua edeceğim. Tanrı ikimizin de yardımcısı olsun. Anne, hala ısmarladık. Kendine iyi oh, bak. olur. Arabamız çalınmıştı e, Çalan her kimse düşürmüş olacak Kötü bir şey yapmadım ben e, Yüzüğü de sahibi olmadığı için Alıp taktım şey, Bunun senin aldığının benzeri başka bir yüzük olmadığına emin misin? Tabi eminim Bunu dört ay önce Meksika'daki bir köyden aldım Kuyumcu kendi evinde yapmış hiçbir yerde satılmıyordu Her şeyi anlat Meryem e, Artı e, Billy bardan tanıdığı bir tamirciydi Kocam cimde tanıştı Ahbap oldular Arabamızı çok iyi tamir etmişti ee, ...çalındığı akşam ben sinemaya gitmiştim. Hatta bileti Artie vermişti. Şimdi anlaşılıyor. Arabayı onarırken bir de anahtar uydurmuş olacak. Marion şimdi sana çok önemli bir şey soracağım. Polis çalınmış arabayı nerede buldu? New York'ta. New York'un neresinde? Ah. Düşün Marion çok önemli. Ee, Biltmore Hotel ile... ...merkez istasyonu arasındaki bir köşede. İstasyon? Steve hatırlıyor musun? Artie'nin gönderdiği kasette tren sesleri vardı. Ben hemen oraya gidiyorum. Geliyor musun? Tabii. Oh Şeran. Canın çok mu yanıyor? Elleri <gülüyor> <gülüyor> arkada bağlı olmasa... ...ipleri şimdiye kadar çoktan kesmiştim. <gülüyor> Ama şimdi iplerle birlikte... Sahte kadar belki kesebilirim. Bak Neil. Benim bacağım çok kötü. Ellerimi çözsem bile buradan kaçamam. Seni çözerim. Kaçmaya hazır ol tamam mı? Ne oluyor? Uçağın kalkış vakti geldi. Çıkış kapısı hala niye açılmıyor? Memur bey, niçin uçağa alınmıyoruz? Çatıda da polis kanıyor. Bir şey var herhalde. Hı hı. Polisler. Bir telsiz mesajı gelmiş olmalı. Buradan uzaklaşmalıyım. Yavaşça. Hiç acele etmeden. Kimsenin dikkatini çekmeden. Siz bir dakika durun lütfen. Durun yoksa vururum. elindeki çantayı düşürdü şu paralara bak çanta para doluymuş Bu tarafa gitti Merdivenleri tutun çabuk çabuk Merkez istasyonuna çıkan bütün yolları kesin İstasyonu sarın Bütün terminaller boşaltılsın Bomba ekipleri araştırmaya başlasın. Arama alt katlardan yukarı doğru yapılacak. Bomba imha ekipleri çelik örtüler hazırlasınlar. İstasyon 45 dakika içinde tamamen boşaltılacak. Aptallar, aptallar. Beni hala hava alanında sarıyorlar. Onca polisi atlattım. ...bir görevlinin kılığına girip... ...bagaj taşıma arabasıyla kaçacağım... ...hiç birinin aklına gelmedi. Ama para... ...parayı kaçıramadım. Gitti. Bütün para gitti. La kahretsin. Bunu senin yanına bırakmayacağım Şer'in. Bütün şehir polis kaynıyor. İstasyona gitmişlerdir. Evet, evet. evet biliyorlar. Bombayı bulurlarsa Şer'in kurtulur. Yo, yo, yo Sharon, yo, ...buna izin veremem seni ellerimle öldüreceğim... Ellerimle... Hemen... Şimdi... Memur bey... Yol için kapalı? Buradan geçemezsiniz efendim... Merkez istasyonu boşaltılıyor... Bir bomba ihbarı varmış da... Aa, biliyorum biliyorum ama bana bu yolun açık olduğunu söylemişlerdi... Ben doktorum... İstasyona görevli olarak gidiyorum. Acil sağlık ekibinden. Özür dilerim doktor bey. Geçebilirsiniz. ...bomba varmış diyorlar. Koca istasyonu boşalttılar. Belki de bomba olduğu doğru değildir. İzin değildi. verin geçeyim efendim. Geçmek zorundayım. Ey bak terminali giremezsin. Terminalde görevli mühendisim. Girmek zorundayım. Artık görevliler de çıkıyor. Arama ekipleri bir iki dakikaya kadar işlerini bitirip buradan çıkacak. Bomba bulunmadı. Yine de gelmem emredildi ee, ama. Sen bilirsin. Aha. Steve Peterson ile Orada. Giriş katındalar. Ama beni görmeden aşağı inebilirim. Sharon'a ulaşmalıyım. Dikkat dikkat saat 11:27 bütün arama ekipleri derhal istasyonu boşalsın dikkat dikkat bütün ekipler en yakın çıkış kapılarına hadisli artık gitmek zorundayız hiçbir şey bulunamadı hayır buradalar gidemem yararı yok slie birazdan bomba patlayacak bırak beni hiçbir yere gidemem Dinle, dinle şimdi seni çözeceğim. Canını yakabilirim çünkü vaktimiz yok. Tamam Şerif, benim bacağım çok kötü kıpırtıyamam. Sen koş, kaç bağır anlıyor musun? Bütün gücünle bağır. Bomba olduğunu haber ver. Herkesin buradan çıkması gerek. Ya sen Şerif? Beni bırak kaç kaç, merdivenlerden çık hadi. hadi. Oldu, oldu git artık git. Bacaklarım uyuşmuşlar, yürüyemiyorum. Koş değil, koş. çocuk kaçıyor. Allah kahretsin. Onu tutamam. Ha, Sharon daha önemli. Şeranı öldürmeliyim. Yürü diyorum Steve. Bomba neredeyse patlayacak. Onları burada bırakıp gidemem. Seni buradan zorla çıkaracağım. Bırak beni. Baba! Baba! Neyle? Ne bu? Aman Allah'ım. Baba! Ne ediyor? Baba, adam Şirin'in yanına gidiyor. Onu gördüm. Şirin öldürecek. Tıpkı annemi öldürdüğü gibi. Nerede ne? Buradan. Öldürmeden hiçbir yere gitmemeliydim. Bunu çoktan hak etmiştin. Hayır, hayır, Steve! Steve! Artık bağıramayacaksın. Soluk alamayacaksın bir daha. Şenbassis, burada. Tamam, gidiştik. Thompson. Evet. Her şey bitti değil mi? Bu eser muydu Son sözü ne oldu? Ya ya ne bitmesi? Her şey yeni başlıyor Miss Nasıl? Yani, yani ne demek istiyorsun? Bu? Hadi. Hadi benimle geldi oğlunu alıp eve getir. Gerçek katil yakalandı. Vali Ronald'ın derhal salı verilmesi için oh emir verdi. <Gülüyor> söylüyorsun Roger? Nil de Sharon da kurtuldular mı? Evet hayatım, Sharon ah. hem elleri hem de ayak bileği yaralı olduğu için... ...bir süre hastanede yatacak. Ama bunun dışında her şey yolunda. Ah. Ronald Thompson da evine döndü. Bir hafta hastanede kalman gerekiyormuş Sharon. Ah, ne sıkıcı, yapacak o kadar çok işim vardı ki. Merak etme Sharon, ben her gün gelirim... Sıkılmazsın İşte bu çok iyi canım <gülüyor> Baba hastaneden çıktıktan sonra Şer'in bizimle kalabilir mi? Eğer istersen Kabul ederse çok sevinirim Şer'in Bizimle kalacaksın değil mi Şer'in? Söz değil mi? Söz değil <gülüyor> ...adlı sürekli oyunun altıncı ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak umuduyla.